Kardeşlerim, muazzez müminler. Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam yeryüzünde adilet siteleri kurdular. Peygamber aleyhisselamın evinde, onun sokağında, onun caddesinde, onun şehrinde bütün oluşlar, bütün yönelişler, bütün varışlar, hasılı her şey nefes al. çöken aile kurumları var, onları görürsünüz. Ahiret sitelerinin mimarı Hazreti Muhammed Aleyhisselam şehrinin kürsüsünde döne hem şeytanın simsalları mesafesinde olan ideologların zehirlediği mahalleye yürülecek. Hem İslam mahallesine, İslam ümmetine konuşacak. Her gece gruplarında zamanını tüketen merufa izciler, tüfeciler. Bilesiniz ki şeytan size fuhşiyatı, şeytan size kötülüğü emreder, bunu terkin eder. O yoldan Allah'a gidilmez. O yol Allah'ın rızvanına, cemaline ulaşmaz. olur. Anlarımız, hanımalarımız çok olsa, servetimiz, şöletimiz olsa, uçaklarımız olsa, jetlerimiz olsa, onlar alır bizi Hazreti Allah'a ulaştırabilir mi? Öyle zannedenler var. Onlar bazen en yakın olmuşlar, sonra en uzak olduklarını anlamışlar. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bize tarundan bahseder. İnne fâdûne kâmenin kavmi Mûsâ fe bâdâ aleyhîm Mûsâ Aleyhisselâm'ın kavminden ona iman etmiş. Fakat Allah kendisine dünyalıklar verince vesileyi gaye edinip Allah'ı unutmuş. Sonra Tecrübelerimle kazanılmıştır. Eğer bunları Allah'ın rızasına, iradesine göre harcayayım diye Allah'a isyan ediverdi. Fakarca ala tomli adamlarıyla sokağa çıktığı zaman sağ ve solundaki korumacıları sayamadılar. Gösteriş yaptı. Zannetti ki mallar, hanlar, beni Allah'a ulaştıracak. Önce Müslümandı vesile-i Kur'an-ı Kerim O'nun hikayesini bize son bölümünü anlatırken فَخَصَفْنَا بِهِ وَبِدَىٰهِ الْأَغْلَىٰ O'nu da, sarayını da, mallarını da her şeyini yerin dibine geçirdi. Sonra yine, taşla toprakla Allah'a ulaşabileceğini zanneden Efsir قالوا آمنا برب العالمين Musa موسى وهارون ائتونا لكي biz Musa'ya onun Rabbine Allah'a iman etti. deyince sistemin çöktüğünü fark edince şurayı toplar oradan istediği neticeyi alamayınca çağırır yanına baş ustasını der ki vakale Basamaklar basamak üzerinde olsun. Onların üzerine çıkayım. Fadlani'u ilahe ilahi Musa. Belki beni mağlup eden Musa'nın Allah'ına o merdivenlerle ulaşabilirim. Firavun taşlarla toprakla ulaşamadı Allah'a. Bu ayetler bize şunu söyler. Kur'an. başı toprağa belenen kabe Muazzama'nın dibine gelip örtüsüne yapışan mümin mutlaki kulun feryadı ulaşır Allah'a. Firavun ulaşamaz bütün iktidarıyla. Kadın helak olur da gecenin yarısında tecafa cumhur hadile yeksan oldular. Yok hayır, yok olurken gökler onların imdadına gelmedi. Yok buluşlarını durduramadı servetleri. Ama bu Var, gidiyorsunuz. Etrafınızda şu kadar korumak için botlar var. Bir buz size haline yeksan eden kurtulamazsınız da fırtınaların içerisinde bir tahta parçasına tutunan dalgalarla boğuşan bir kul ellerini kaldırır. Allah'ım beni selam Yüzünde şu zalimlerden bir tane bırakma diye ve dua ettiği zaman mazlumun peygamberin duası ve duası ulaşır Allah'a. Öyle bir mevlânun bulusunuz, onun huzurundasınız, ona yalvarıyorsunuz. Kim bilir şu an kahireden buharlanan semer karttan, yarın belki yarından da yakın onların dualarına icabet edilecek. Peki siz Hz. Muhammed'in kurduğu sitelerde yaşayanlar bütün amellerini Allah Azze ve Celle'nin rızasına göre ayarlayanlar nasıl ulaşalım Allah'a? Kainatın sahibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a telkin ediyorlar, buyuruyorlar ki kul inne salati ve nusuke ve mahyaya ve mavati lillahi rabbil alamin. Kamu zann bitu Hayatın, ölümün, aslında her şeyim Allah içindir Her yaptığınızı, her attığınız adımı, her insan ettiğiniz cümleyi onun rızasını kazanabilmek için söyle işte o zaman göreceksiniz ki, önünüzden bütün engeller kalkacak. Ellerinizi kaldırdığınız an, seccalinizin üzerinden dualarınız bir anda akş-ı ulaşacak. Şimdi iki fotoğraf, iki manzara görüyorsunuz. Bir tarafta şeytanın simsarı olan ideologların şekilleri. o şehirler şimdi belki dünyaya hakim oldular bir kıtadan diğerine Aleyhislam'ın şehirlerinde bomba taşıyorlar Acı taşıyorlar Göz taşıyorlar Ama Allah Resulü'nün sitesinde yaşayan Ahmetler Kur'an-ı Hakim'in Hz. Muhammed rahmeti sağlar, sağlar gelecek. Şimdi şu en uzun <gülüyor> gecelerin ardından Allah'u muhs semavat